Allah Teala insanların belli bir disiplin içinde dünyada yaşamaları için onların yol gösterici olarak onlara yol gösterici olarak bir kitap gönderdi. O kitap da hepinizin bildiği gibi Peygamber Aleyhissalatu vesselam Muhammed bin Abdillah, Abdullah Abdullah'ın oğlu Kureşli Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellem'e indirilen Kur'an-ı Kerim'dir. Allah Teala bu Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala'nın bu kitapta bahsetmiş olduğu en faziletli ayetler yine kendisinden bahsettiği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 Annesi babası yahut çevresi onu ne yapmakta? Eğer Hıristiyansa annesi babası Hristiyan yapmakta, Yahudi ise Yahudi yapmakta. Bir de cahil bir toplumda yaşayan Kur'an'dan ve uzak olan insan da Rabbini tanıyamayarak ne yapmakta? hayatını sürdürmekte, devam ettirmekte. Sonra ölüm meleği geldiğinde, canını almaya geldiğinde, her şeyin sona erdiğinde o pişmanlığını yapmakta? Hissetmekte ve duymakta. Eğer bu pişmanlığı yaşamak istemiyorsak, ebedi yaşantımızın mutlu bir yaşantı olmasını istiyorsak, bunun tek bir çözümü var. O da arkadaşlar, bugün için bazı insanlar bu tek çözümü, mutlu yaşamın öbür tarafta huzurlu olmanın, o topların altında cenneti görürcesine cenneti görerek yaşamanın karşılığı çözümü iyi insan olmak olarak tarif ediyorlar. Halbuki, halbuki bu değil. Bir insanın ebedi cenneti,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 Sizi de ki burada 8 saat çalışacaksın, uyumayacaksın. Sen yatıyorsun, uyuyorsun, işinin kurallarına riayet etmiyorsun ama diyorsun ki benim kalbim ne? Evet. Temiz. Seni bu işçi, işveren, seni işte tutar mı? Senden razı olur mu? Kesinlikle olmaz. İşte sen bir kul olarak dünyaya gönderilmiş amacın var, dünyaya geliş amacın var. Nedir o arkadaşlar?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 İbadete ne yapmışlar? Yönermiş insanlardı. Yani bugün onların yaşantısını tasvir edenler şöyle tasvir edebiliyorlar, şöyle anlatabiliyorlar. İşte televizyonlardaki filmlerden eskisiyle de bazı kişilerin yazmış olduğu kitapların etkisiyle de sanki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın gönderilmiş olduğu dönem tamamen içkiye tahsis edilmiş, fuhuşa tahsis edilmiş, hiçbir yaratıcıya inanılmayan ibadetten yoksun bir topluluk gibi tasvir ediliyor. Halbuki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin gelmiş olduğu, gönderilmiş olduğu toplumu yakinen incelediğimiz zaman, kitaplarını okuduğumuz zaman ayetlere baktığımız zaman görüyoruz ki onlar yaratıcı olarak kendilerine can veren olarak onların canlarını alan ruhunu alan olarak, yağmuru yağdıran olarak, yeryüzündeki Onlara hıdık veren olarak kimi kabul ediyorlardı? Allah kabul ediyorlardı. Allah Onların da bir Allah inanışı elbette ve kesinlikle vardı. Hatta hacca giderken bugün bizim hacılarımızın getirilmiş olduğu gibi ne getiriyorlardı arkadaşlar? Telbiye getiriyorlardı. Ancak ne diyorlardı? Lebbeyk Allahumme Lebbeyk, Lebbeyk aleh şerikelek. Sana geldim Allah'ım, buyur Allah'ım. Senin ortağın yoktur. Ancak şeriyken bir ortağın vardı. Hovey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 bu Rabbimize, bu Allah'ımıza, bu yaratıcımıza karşı bizi yakınlaştıracak neylerimiz var dedim diyorlardı? Aracılarımız, şefaatçilerimiz var onun katında. Bizler zaten diyorlardı bu şefaatçileri aracı olarak kabul etmemizin sebebi nedir? Bizi Allah'a nasıl? Yakınlaştırsın. yakınlaştırsın. Yani adamların, o Mekkeli müşriklerin arzusu neydi? Allah'a yakınlaşmak. Vasıtalar edinme, edinmelerinin tek sebebi neydi arkadaşlar? O vasıtaların aracılığıyla Allah'a ne yapmak? Şefaatleriyle, onların sefahatleriyle Allah'a ulaşmak. Peygamber aleyhissalâtu Vesselam onlardan bunu kabul etti mi arkadaşlar? Hayır. Etmedi. Sadece ne onlara? İbadet ettiğiniz zaman ne yapın? Sadece ibadet Allah'a edin. Ellerinizi açtığınız zaman, dua etmek istediğiniz zaman sadece Allah'a açın, Allah'tan isteyin dedi. Şimdi belki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 aynısını bugün konuşmalarında yazdıkları kitaplarda ne maktalar arkadaşlar? Görüyorum. Söylemekteler. İşte bugün size bununla ilgili birkaç tane örnek okuyacağım. Ders onunla girmek istedim. <gülüyor> Diyor ki adam Muğrib kimte yani bir şeyhe bağlanan kimte eğer şeyhini Şeyini aradan çıkarıpsa vasıtasız, aracısız olarak Allahu Teala'ya yönelmekten sakınsın. Yani bir Allahu Teala'ya gelirken şeyini aradan çıkarmaktan ne yapsun diyor. <gülüyor> sakınsın yani, dikkat etsin diyor. Allahu Teala'ya direkt ne yapmasın? İmsaabetli. Ona direkt ne yapmasın? Bağlamış. Bağlanmasın. Ona direkt yönelmesin. <gülüyor> Çünkü Allahu Teala hakkıyla bilmediği için parçalansa da müshtisiz bir şey elde edemez. Yani kendini yırtar diyor Mursidi olmadan allah Teala ne yapamaz diyor? Ulaşamaz. Şimdi bugün bu sözü alıp işte bu sözü bugün söyleyen adamın kitapları elimizde. Hala hayatta bu adam. Televizyonlara çıkıp ee, fetva vermekte. Televizyonlara çıkıp hatta Allah'ı acil ettiği adam. Elinizde televizyon almayın deyip kendi evinde LCD ekran bulunduran tatillere giden bir adam. Bu adam arkadaşlar bu lafı edecek kadar cesaretli. Diyor ki kişi yani mürit kimse şeyhini havadan çıkarıp Allah'a ne yapamaz? WhatsApp'lı olarak ulaşmaya ne yapmasın? Kardeşim. Kalkmasın. Çabrişim. Şimdi Allah bana Kur'an-ı Kerim'de Birçok çok ayette buyuruyor ki tevhid'i anlatırken mesela bunlardan bir tanesi şu. Ey Muhammed diyor. Sana kullarım benden sorarlarsa ve izâ sa'alaka kullarım sana gelip, işte Allah'a tanıt bize, Allah'ın bize yakın mıdır diye sorarlarsa, ne diyor Allah-u Teala? <gülüyor> ben onlara çok yakınım. <gülüyor> Dua edenin duasına ne yaparım? Evet. İcabet ederim. allah Teala bu, bu ayette bu kadar artık bir şekilde buyurmasına rağmen bakıyorsunuz bu Kuran'ı okuyan ve bu Kuran'ı ezberlemekle gurur duyan bu adam, kavgıcı değil, Mu'nik ne yapmasın? şeyini aradan çıkarmaya kalkmaz. Kalkan. Mekkeli müşriklere sorulduğu zaman, Cümel suresinde siz bunlara ne ibadet ediyorsunuz dendiği zaman, onlar ne diyorlar? Biz bunları ne yapmıyoruz, ibadet etmiyoruz. İlla ancak niye? Liukarribuna ilallahiz zulfe. Bize ne yapsınlar diye? Allah'a yakınlaştırsınlar diye. Ne demek yani? Vasısasız biz Allah'a ulaşamıyoruz. O yüzden bunlar bizim Allah'la aramızda nedir? Aracımız. Parçalanmayalım, yurtulmayalım. Zira bizler bile Allah'a ne yapamayız? İki söz arasındaki benzerliği görebiliyor musunuz arkadaşlar? 1400 sene geçmesine rağmen, 1400 sene geçmesine rağmen, şirk aynı sirk, hiç değişmedi. Zira kıyamet kopuncaya kadar da, bu şirk ne olacak? Değişmeyecek. Hatta aleyhisselatü vesselam, Buharı'daki gelen rivayette ne diyor?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 tapıp ibadet edecekler. Bu işin tehlikesi çok büyük arkadaşlar. allah Teala'nın çok vefatla uyardığı, kullarını korkuttuğu en tehlikeli günah ne kadar sayılırsa? Şirk. <gülüyor> Çünkü allah Teala ne diyor? İnnallâhe lâ yegfirû en yuşrekebihî Şeyen. allah Teala kendine şirk koşan Koşmayı ne yapmaz? Bağışlamaz. Tek bağışlamazı şey bu. İçki içmişsindir, kumar oynamışsındır, zina etmişsindir. Bunların hepsini tövbe ettiğin zaman Allah-u Teala bağışlar. Başlar. Ama şirk öyle bir günah ki Hatta bu günahları, zina gibi, işçi bir iman ettiğin sürece, imanlı olduğun sürece, namazını kıldığın sürece, Müslüman olduğun sürece, tövbe etmemiş olsan bile allah Teala'nın bilemesine bağlıdır. İsterse bağışlar, istersen bağışlamaz, azap ettirir, seni öyle ne yapar? Cennete sokar. Ama sen asıl da Müslümansın, sen Ama sen yeryüzünün en takvalı insanı gibi gözük. gözük. Cükbeyle sarıkla gez. Kadın, gözünü kadına serip bakma. Ağzına bir damla daha içki sokmamış ol.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 Yine konumuza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Mesela diyor ki diyor ki İmam Fakreddin bu eşsiz izahı muridin, yani murid kimsenin allah Teala'nın kelimelerinden olan Mürşid-i Kamil'in ruhaniyetine rabıta yapmasının ve masivadan, yani onun dışındakilerden kurtulmak için ona sığınmasının, kime sığınması? Şeyhe sığınmasının meşruiyetini, mana ve mahiyetini açıklamak hususunda ne kadar açık ve nettir? Yani, şeyhe sığınmak meşrudur. Bunu da istiyor, bu imam ne kadar güzel açıklamıştır diyor. Yani bugün arkadaşlar, Ebu Cehil'e bir kitap yazdırsak, tevhid anlat desek, bize Allah'ı anlat desek, Allah bu da aynı kalitede yazar. Niye? Çünkü onun da sorun değil.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 emin bir iskeleye güvenli bir iskeleye ne yapamaz? Atamaz. Zira o Rabbini tanımamıştır arkadaşlar. Rabbi diyor ki Kur'an-ı Kerim'de وَمَا var مِنْ illa اِلَّا يَعْلَمُهَا Yeryüzünde bir ağaçtan bir yaprak düşmesin ki Allah onu bilmesin, bilmemiş olsun.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 sıfatı, vasfı, başka bir mahlukana adıyorsun, <gülüyor> yüklüyorsun. Bu kitaplarda görüyoruz arkadaşlar. allah Teala ilminin bu kadar ince olduğunu, tavsilli olduğunu, ayrıntılı olduğunu Kur'an-ı bize anlatmak için bu örnekleri vermiş. Bir yaksak düşmüş olmasın ki Allah onu yapmış olmasın? Bilmesin, bilmiş olmasın. Onlar kitaplarında nasıl örnek veriyorlar şeyhlerinin ilminin genişliğini anlatmak için? diyor ki Murid hanımıyla evde, yasak odasında ilişkiye girerken şeyhi onu ne var Görür. Yani şeyhinin ilmini anlatırken Hadi. bunu biz nereden alıp aktardık arkadaşlar? Bu kendi tercüme etmiş oldukları, Türk, Türkçe tercüm oldukları, Türkçe yayın olarak bakmış oldukları kitaplarından. Ama şeytan bu insanlar öyle oyun oynamış ki bu insanlar ehli i sünnet -i cemaat Allah'ın evliyaları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 girip diyorlar ki Murid'in yatak odasında hanımıyla ilişkiyeye girdiğin dahi şey ne var? Bilir. Bakın arkadaşlar bu iftira değil bu söylediklerimiz Tanvayadan getirilmiş kitaplarda da yazan bilgiler değil. Bunların kendi alim, evliya, ulema dedikleri kitaplarından aktarılan yazılar. Ya buna ne yapmaktalar bunlar? İtikat etmek yani. Yani bu insanlara sormak lazım. O zaman siz Allah-u Teala'ya ne bıraktınız? Yani şimdi ayette gelecek Allah-u diyor ki yeryüzünde iki tane ilah olsaydı her ilah kendi yarattığıyla bir, kö bir köşeye çekilirdi. Sonra her biri birbirine ne yapardı? Üstün olmak için mücadele ederdi. E şimdi senin şeyhinin ilgi bu kadar geniş. E bizim ilahımız ilgi bu kadar geniş. Çünkü oldu yeryüzünde iki tane ilah bu iki göre. Allah-u Teala'ya ne bıraktın? Yani allah Teala'nın ne ayrıcalığı, ne üstünlüğü, ne özelliği kaldı. Eğer seni seçin de bilmem kaç Kitapta diyor ki 4 günlük mesafede diyor ki muridini 4 günlük mesafe deve üstünde 4 gün işte buradan ne kadar sürerse mesafedeki şey muridinın yatak odasının hanımının ilişkisini görüyor. Yani sen Allah Teala arkadaş ne bıraktın o zaman? Yetiş dediği zaman Nereden diyor ki seslerini seslensin ne var? Bilmez. Görür yetişir. Eğer Allah'a ne bıraktın? Allah'ın özelliği ne oldu o zaman? Biz yani Ha, boşa düşecek değil mi? Hadi dinleyin. diyor ki arkadaşlar, diyor ki kamil zatların ruhları refetlerinde durduğu müddetçe kınındaki kılıçlar gibidir. Bakın anlayış. soyulduğunda ise yani ruhları çıktığında, öldüklerinde keskinlik bakımından kınından çıkmış kılıçlar gibidir. Yani artık daha ne oluyor? Eksili oluyor. Daha eksili oluyor. Deminden bahsettik. Dedik ki Allah'a ne bıraktın? Dedik ya bak diyor ki İbrahim dusur ki Kuddise sırruhu muridlerine şöyle buyurmuştur. Ey benim manevi evladım çocuklarım. Eğer bana olan beyatınız, bana olan bağlılığınız doğru olursa yani bunda sağlık kalırsanız ben size çok yakınım. Bak Allah sana ne diyor? sana benden sorarlarsa sana benden sorarlarsa ben yakınım eğer ahdimi alır verdiğim dersi yapar vasiyetimle amel eder ve sözümü dinlerseniz sizin biriniz doğuda ben ise batıda olsam yine de cismimin karantısını görürsün yetişir mi diyor yani her ne zaman size maneviyatınızla ilgili bir zorluk gelir veya Rabbinize danışacağınız bir mesele zuhur ederse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 Allah dostlarının muridleriyle olan sünnet adetleri böyle cereyan etmiş ve cereyan etmeye devam ede gelmiştir. Arkadaşlar yani gerçekten insanın bunları okurken bazen nasıl gelmiyor. Diyorsun ki bu ne arkadaşlar yani dedikçe sen Allah'a ne bıraktın? Yani Allah da Kur'an-ı Kerim'de ya bunun yanında ya akalı kaldı yani. Allah sana bu örnekleri veriyor Kur'an-ı Kerim'de. Size diyor, anlayıp duruyor. Sizi diyor Enfari Suresi'nde Rabbinize yetiş dediğiniz zaman Rabbiniz size yetişti. Beş bin melek getirdi. Nişanlı, nişan alametleri olan belli. Ne diyor? Beş bin tane melekle destek verdi. Yetişti ya, yani. Yetişti mi Ya bu Allah'ın bir sıfatı. Onun için zaten Allah buna kadir olduğu için ve bunu sadece kendisi yapabildiği için ibadeti de sadece ona yöneltilmesini hak eden tek ilah o. Ama sen kalkıp ne yapıyorsun arkadaşlar? Maalesef ve maalesef. Mekkeli müşriklerde olan aynı hastalıktan ne var? Bazı insanlarda da var. Onlar da diyor ki bizi daha çok Allah'a yakınlaştırsın diye biz bunlara ne diyoruz. Bunlar bizim sefaatçilerimiz. Aracılarımız. Sefaatçiler ne demek arkadaşlar? Aracılarımız. Yani Kur'an çok açık. Zira kim Kur'an-ı Kerim okursa kalbini vererek aklını vererek, buradan şu sözümüz anlaşılmasın. Herkes Kur'an-ı Kerim alıp hüküm çıkartsın demiyoruz. Allah'ın tevhidini anlattı. kendini anlattı. Ayetlere bakarsa herkes İnanın o ayetler onu tevhide, doğruya iletecek. Bunu kim ediyor arkadaşlar? Allah, Allah ediyor. İnne hazel kurane, bu Kur'an yehdi lilleti hiye En doğru olana ne yapar? İletir diyor. Doğru olan kişiyi en doğruya ne yapar? İletir. O yüzden arkadaşlar bu, bu tür sapıklıklara karşı hala kalbinin bunu kabul edip inkar etmiyor, kusmuyorsa Kanınız donmuyorsa, kafanızı şöyle yastığa koyduğunuz zaman bir düşünün arkadaşlar, sorun kimde? Ya sorun kendini bize tanıtamayan bu manada, haşa, Yüce Allah'ta. <gülüyor> Çünkü eşlik sıfatları yani, diyor ki ben bir yapmak düşmesin ki onu bilirim. Bu adam da diyor ki, batıda ol, ister doğuda ol, nerede olsan ol, ben ne yaparım, <gülüyor> yetişirim, 4 günlük mesafede ol, hanımınla yatakta oynaşmanı dahi görürüm diyor. Ya bu allah Teala kendini eksik vasfetti haşa haşa. Ya da bu şey kendini ilah ne yapmış? Soyunmuş, ilahla atamış. Bunun başka bir yolu yok arkadaşlar. Hakkı görme konusunda önümüze engel olarak kişiler çıkmasın. Aynı sorunu Peygamber aleyhissalatü vesselamın döneminde yaşayan insanlar da yaşadı. Onların da hakkını, hakkı, hakikati, doğru görmelerine engel olan neydi? Taassup. Atalarımız bilmiyordu da sen mi keşfettin? Şüphesi bunların kalbine imanın girmesine ne oldu arkadaşlar? Engel oldu. Onun için arkadaşlar bu insanın dini. Bir insan kendini kendi kendine kazık atamaz. Kendi kendini aldatamaz.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 ve iman ederek ispat ederek anlarsak insan arkadaşlar utanır haya eder. Sahabelerin haya ettiği gibi neyden? Bir başkasından yapabileceği iş konusunda daha yardım istemekten. Ne diyor sahabeler? Bizler utanırdık, haya ederdik. Resulullah'a biat ettik diyor. Kimseden yardım istememek için. Hatta bizden birisinin, bizden birisinin bineği üzerindeyken asasını sopasını düşerdi de kardeşinden istemezdi diyor. Bakın. Caiz aslında bir sorun yok ama Rablerine olan marifetleri, Rablerinin sıfatlarının tanımaları onlara yapmış arkadaşlar. Bu manada caiz olan bir istemeyi daha ne yapmış? Alı koymuş. Peygamber aleyhisselatü vesselam İbn-i Abbas'ı oturtuyor bineğine, eşeğine. i̇bn Abbas kim? Amcasının oğlu. Ne diyor İbn-i Abbas'a? Ve <gülüyor> izesta'ante festa'im billah. Ey i̇bn Abbas! Yardım isteyeceğin zaman Allah'tan yardım iste. Ve izâ se'else bir şey dilediğin zaman elillah Kimden dile? Allah'tan dile. Demiyor ben buradayım bak hayattayım. İnsanların en şereflisiyim. Mahlukatın en şereflisiyim. Kıyamet günü Allah bana şefaat hakkı verecek. Hesap görülmesi için, hesap defterlerinin açılması için şefaat edeceğim. Bu kadar mübareğim. Benden yardım istediyor mu? Bir şey dilediği zaman benden dile diyor mu? Demiyor. Bu demedikten sonra artık Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın altında olan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 Bizi neydir? Aşan bir konudur. Bunu ilim eline götürür. Yaptır. Onlara soracağız. Başkalarının düşmüş olduğu gibi artık böyle ilim meclislerini o zaman hocam şu nasıl? Bu nasıl? Şu şu edilmiştir. Bu değil. Bu bizim derdimiz değil. Bu onun Allah'la olan arasındaki ilişki. Bize düşen doğruyu görüp ne yapmak? Ona sarılmak. İşte bugün Rabbimizin sıfatlarından bugün alacağımız ders arkadaşlar ehl Sünnet vel Cemaat'ın ehl Sünnet vel Cemaat'ın ispat allah Teala'nın isimlerini ve sıfatları konusunda ispat ve nefi, reddetme konusundaki metodunu bir daha tekrarlayacağız. Ki konumuz onunla alakalı. Ki önümüzdeki hafta çok önemli bir konu geliyor. O da Allah-u Teala'nın arkadaşlar arşının üzerinde ne yapması? İstiva etmesi, yükselmesi konusu çok önemli bir konu. Dört mezhep imamının bu konu hakkında ittifak ettiği, sahabelerinin tümünün böyle inandığı bir konu. Aa, görüyorsunuz ki, bugün bakıyorsunuz ki, Allah-u Teala arşına etti demek bugün ne oluyor arkadaşlar? Şirk, Şirk suç, günah. Allah'a bir şey yapmak? Benzetmek. Allah'a yer, tayin etmek oluyor. Ki Halbuki bu sözü, bu sözü İlyas hocaların oku, okumuş olduğu üniversitedeki hocaların okumuş olduğu kitapla uyduğunmamış ki. Yani alın bu sözü 150 750 yılında yani 1300 yaklaşık 1250 sene önce yaşamış İmam Ebû Hanife'nin kitabını açın bakın. sözü İmam Ebû Hanife'nin söylediğini ne yapacaksınız? <gülüyor> Göreceksiniz. İmam Şafi, İmam Ahmed, İmam Malik'in kendilerine rivayet olan sözlerde bunların aynısını ne yapacaksınız? Göreceksiniz. Onun için bu sözün bu sözün bize mahal edilmesi nedir arkadaşlar? Hatadır. Yani bunu biz bu söylemeyince tabi demiyor çünkü Allah'ın isim ve sıfatları konusunda aklımıza göre alamayız arkadaşlar. Hiç Konuşamayız. Allah-u Teala'yı biz nasıl tanırız ancak Kur'an-ı Kerim'de anlattığı şekliyle ve Peygamber'in sünnetinde bize anlatıp bildirdiği şekilde. Bunun dışında ne bir şey ispat ederiz ne de bir şeyi inkar ederiz. E bu konudaki sakınmış olduğumuz sabır neydir arkadaşlar? Ehli sünnetler cemaat olarak tektir. Yani burada böyle burada öyle olmayız. Ne demek bu? Mesela allah Teala'nın Sıfatlarından rahmet sıfatı var mı da arkadaşlar? Evet. Var mıdır? Evet. Allah'ın rahmet sıfatı var mıydı sizce? Vardır. Çünkü niye vardır? Delilimiz mi? <gülüyor> <gülüyor> delil söyle. Her isim gazabından büyüktür. Bravo. Bir tane daha delil söyle. Her surenin başında yazıyor. Tevbe suresi hariç. <gülüyor> <Şimdi> Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> her, her surede okuyoruz ya. Şimdi en az yüzden fazla belki ağzımızdan düşmeyen bir kelime bismillahirrahmanirrahim şimdi so soruyoruz ya yani bizden değilim ehli ve cemaat soruyor Maturidilere Eşarilere -al Allah'ın kaç tane sıfatı var diye soruyor onlar ne diyor arkadaşlar kaç sıfatı var Allah okudum arkadaşlar kitaplarda bunu kaç tane Yedi nedir arkadaşlar onlar İlim kudret hayat irade evet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 İster, irade eder. Yani Allah'ın rahmet sıfatını inkar edip onu neyle açıklıyorlar arkadaşlar? İrade. Ispat etmiş oldukları irade. Onlara diyor ki, yağmurdan kaçtınız bana. Doluya tutuldunuz. Niye? Dediniz ki rahmet nedir arkadaşlar? Kalbin acıması. Kalbin acıması. Ve bunu bu şüpheyle ne yaptınız? Tehbir ederek İrade ile açıkladınız. Allah'ın iradesidir. İyilik yapma, sevap verme iradesidir diyerek irade sıfatıyla açıkladınız. Peki soruyoruz onlara, irade nedir? Bir şeyi irade etmek, istemek nedir? Ona ne yapma? Meyletme, arzulama. Ya bu da Allah için eşlik değil mi? Ona bunu sorduğumuzda, o ne diyor arkadaşlar? Ne diyor arkadaşlar? Ne der ki maturci Şimdi onu yakaladık biz. dedi ki, rahmet sıfatını şu şüpheden dolayı inkar ettin. Çünkü rahmet demek kalbin yumuşaması, acıması. Rahmeti neyle, neyle ispat ettin ey maturidi eş'ari? İradeyle. Allah'ın irade sıfatını çünkü sen ispat ediyorsun. İspat etmendeki de, delinin de aklın. Tamam biz varsayalım ki Allah'ın iradesi ile teksir ediyorsun bunu. E peki irade ne demek? Kalbin ne yapması? Meyletmesi, arzulaması. E bunu nasıl ispat ediyorsun Allah'a hakkında? O ne diyor? Ne diyecek bize? Ben Allah'a layık bir şekilde ne adıyorum? Bir irade ispat ediyorum. Biz ona ne diyeceğiz? Nasıl Allah'a layık bir şekilde irade ispat ediyorsun? Gel burada Allah'a layık bir şekilde rahmet ispat edelim. Aynı şeyi ne yaparız arkadaşlar? ile alakalı yaparız. Şimdi İmam Ebu Hanife'nin dediği gibi Allah'ın iki eli vardır. Biz bu iki elle onun kudretidir, nimetidir diyemeyiz diyor. Şimdi gelin bir maturidiyle bir tartışma açalım. Biz İmam Ebu Hanife'nin öğrencisi olarak onun için bundan bunu öğrenen okuyan insanlar olarak karşımızda bir maturidi var. bir maturidi var. Ona diyoruz ki Allah'ın hikayeli var mı? Ne diyor bize arkadaşlar? Yok. Yok. E peki bundan maksat nedir? Allah'ın kudretidir diyor. Biz ona diyoruz ki Allah'ın hangi sıfatını kabul ki Allah nedir diyor. Diyorsun, Allah'ın niye iki eli yoktur? Niye bunu inkar ediyorsun? Yani bunu inkar etmendeki maksat, delilin dayanan ne? Ne diyor? Çünkü Allah'ın iki eli var dersem, Allah'ın iki eli ne yapmış olurum? <gülüyor> Allah'ı imzah etmiş olurum. Çünkü insanın da iki eli var. Onun için ben bunu ne yapıyorum diyor? İnkar ediyorsun. Tamam güzel, inkar ettin. Sen Allah'ın hangi sıfatını kabul ediyorsun? O ne diyor? Allah ne yapar? İşitir. İşitir diyorlar mı? Evet. Diyor. Görür diyorlar mı? Diyor. Diyorlar. E tamam Allah Teala işitirse şimdi senin söylediğin şeyi ben sana söylüyorum. Allah işitirse insan da işitir Aynen. O zaman gel bunu da internet çünkü ben yani bir teşbih aklına gelmiyor. Yani bunda da benzerlik var. Ne diyor ben Allah Teala'nın işitmesini nasıl ispat ediyorum ona? Layık olduğu şekilde yani keyfiyetsiz, keyfiyetini bilmeden tahrip etme. O zaman bize diyor ki gel burada nasıl ki Allah Teala kendine layıktır. Şartıyla, kaydıyla işitmesi basamını ispat ediyorsan Allah'ın iki elinin olduğunu da kendine layık bir şekilde ispat ed. Bundan niye söyledik arkadaşlar? Isim ve sıfatlar, isim ve sıfatlar konusu tek bir konudur. Karşında bir adam bir sıfatı kabul ediyorsa sen onu bütün sıfatları kabul etmelisin, etmek zorunda, etmek zorunda. Al bir tane mahsuridiyi karşısına tartış, konuşsor. Sen niye Allah Teala'nın yürüme sıfatını inkar ediyorsun? Peygamber bunu söylemiş, buyurmuş. Bize çünkü Allah güler dersen insan da ne haber? Güler. O zaman ben Allah'a ne yapmışımdır? İnsana da benzetmişimdir. Biz de ona veririz arkadaşlar. Allah da görüyorsa görür. insan da hı hı. görür. Burada niye Allah'ın insana benzetmiş olmuyorsun? O hemen de der? ben Allah'ın görmesini kendisine layık bir şekilde nazir edip ispat ederim. İşte biz o matur İşte sen bizi itham ettin. Bize atmış olduğun iftira, iftira atmış olduğun hani el konusu Allah'ın iki vardır varsa hani, Zülmesi denemiz, gadap etmesi, öfkelenmesi denemiz gibi konularda senin bize söylediğin cevabın aynısını O da ne yazıyorsa biz bu sıfatları ispat, edersen, ispat ederken insanlardaki sıfatlara benzetmeden, teşbih etmeden, <gülüyor> tahrif etmeden ona layık olduğu şekliyle ne yapıyoruz? İspat edip kabul ediyoruz. Aslında yani sen işitir ve görür derken uygulamış olduğun kuralı gelip burada da uygulasan o sıfatları ne yaparsın aslında? Tabi, kabul edersin ama kabul etmiyorsun çünkü sen bir çelişki içindesin. değilsin. arkadaşlar. O zaman isim ve sıfatlar konusu ne arkadaşlar konu? Tek bir konu. Başlık, tek bir başlık. Çok kolay. Yani Allah işittir ve isim ve diye diyen adama diğer sıfatları da kabul ettiler. Çok kolay. Bizler dedik ya arkadaşlar Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de kendisi hakkında ispat etmiş olduğu isimleri olduğu şekliyle ne yaparız arkadaşlar? tarif etmeden, tatil etmeden, keşif etmeden ve teşbih etmeden kabul ederiz. Kadil bu şeyin sen Nefi konusunda Allah Teala'nın kendisinden inkar ettiği, ben bununla mutlafsız değilim dediği, bu bana layık değil, layik değil dediği sıfatlar konusundaki ehli sünnetin konumu nedir arkadaşlar? Evet, onun sıfatı ondan nefi ederken Hı -hı. onun karşısına Olum. o sıfatın olumlusunun en kamilini Bravo. Bravo. Çok güzel. Ne dedi Ömer? Nefi konusundaki metodumuz ne? Allah uyumaz diyor. Ve onu uyuklama tutmaz. Allahu la ilahe illa huve el kayyum. La te'ekhuzuhu sinetun ve la nevn. Onu sine uyuklama ve nevn. Uyku tutmaz. Şimdi Allah Teala burada kendisinden neyi uzak tuttu, neyi beni tuttu, neyi reddetti? Evet. Uyuklama ne? Uyumayın nefiyettir. Şimdi biz burada takılacağımız tavır ne arkadaşlar? Ne yapacağız burada biz? Bu uyuklama ve uyumayı Allah'tan ne gireceğiz Bunun aksi olan kemal sıfatını ispat edeceğiz. Yani bunun uyuklama ve uyumanın aksi nedir zıttı? Hay, hay. hay, biri olma ve kayyum olma. Yani Allah uyumaz da onu uyuklama tutmaz derken bunun aksi olan kemal sıfatını ne yapıyoruz? İspat ediyoruz. O da ne arkadaşlar? Allah'ın hay olması ve Kayyum olması. Şimdi bugünkü derste bu konuları alacağız. İlk ayetimiz arkadaşlar. Tebarekes murabbike. Rabbinin ismi ne mübarektir? Ne arkadaşlar mübarek? Allah'ın mübarek ettim diyoruz ya. Evet. Bereket. Evet. Ne bereket? Evet. Bravo. Bolluk. Devamlılık. devamlılık. Bolluk ve devamlılık.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 Niye birikintiye birikinti denilmiş arkadaşlar? Çünkü su orada, birikim bol ve ne yapıyor orada? Kalıyor. İşte bereketten ne demek arkadaşlar? Bereket, bereket. Allah'ın ismi mübarek. Demek demek? Yani Allah'ın ismi mübarek, Allah'ın isimlerinin hayrı boldur. Sen onun isimlerini çağırdığın zaman, Ya hayyu Ya Kayyum, peygamberin dediği gibi aleyhisselatı diyor? Ya hayyu Ya Kayyum. Ne demek Ya hay Ya Kayyum?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 Var mı? Yok. Babası var mı? Yok. Yok. Ama bazılarının iftihar ettiği gibi, sendenlerinde inandıklarına ne, ne var? Yeryüzündeki gazlar var, kutuplar var. Bunlar ne yapıyorlar yeryüzünü? Yani, tutuyorlar. Yani. tutuyorlar. Tutuyorlar, hayatını tutuyorlar. <gülüyor> Bu kendi kitaplarını söylüyorlar arkadaşlar. Yani bunu e, dediğim gibi kendi kafamızdan onlara iftira atarak söylemiyoruz. Hatta son depremde boğaz Kötümesi'nün kalktılar tuttular, yıkılacaktı yoksa diye iddia bile ediyor. Yani Allah Teala orayı yıkacak değil mi? Yıkılacaksa, yıkılmaz. Yani orada Anladım. niye şekilleri kaldırıp Boğaz Köprüsü'ne tutturacak? Allah'ın isimleri mübarektir. Peygamber diyor ki, Ya Hayyu Ya Kayyum Estagisu Bir Rahmetik Senin rahmetinden ne alırım? Sığınırım, rahmetinden istihase ederim, yardım talep ederim. Sıkıştığı zaman Peygamberler böyle davranıyor. Bu duayı yaparız. atlatılmış kendine. Bunu öğretmiş ümmetine. Ya Hayyü Ya Kayyum Estegifu Dirahmetik. Ama onlar kitaplarında ne yazıyorlar? Başına sıkıştığı zaman Kadirehmi'nden Kadir yazılmış deriz. açık açık söylüyor arkadaşlar. Allah'ın isimleri o zaman ne demek arkadaşlar? Mübarektir. Ne demek mübarek? Hayır, bol ve daim. Zil celal. Rabbin ki celal sahibi. Ne demek celal? Azamet. Büyüklük sahibi. Ne diyor ayette? allah Teala. O gün allah Teala Yememe yapmış semavas yeni nihi. Sağ eliyle yedi kat göğüne var Allah tala düler arkadaşlar düler diyor ayette. Şunun ya yedi kat göğün büyüklüğün, büyüklüğünü düşün anlatır. Kabrinizin büyüklüğünü anlamak istiyorsanız şu yedi kat göğün büyüklüğünü düşün. Her bir kat her bir katın diğer bir kata olan büyüklüğün mesafe ne kadar arasındaki mesafe? 500 100 yolculuk. Şunun bu, Allah tala bunu dürecek sahibiyle. Celal azamet sahibi. Ne yapacak kıyamet kopunca ahirette? Enel melik. Melik benim. Sahip benim. Her şeyin sahibi benim. Eyle diyecek zebbati şey, yani. Krallık taslayanlar, büyüklük taslayanlar nerede? Bunu iddia edecek. Kimse de ses olacak. Allah-u Teala sahibi. Vaj ikram da aynı şekilde allah Teala ikram sahibi. Diğer ayetimiz Arkadaşlar Meryem Suresi 65 bunu ezberlemiştik. Allah teala diyor ki vel ard. Rabbimiz semavatın ve arz yerin Rabbidir. Ne demek Rabbi? Ne demek Rab? Sahibi yaratıcısı, <gülüyor> yaratıcısı. Onu idare eden onu yöneten, terbiye eden Rabb budur. Mekke'nin müşrikler yerin ve göğün Rabbi olarak kimi kabul ediyorlardı? Allah. Sorun var mıydı onlarda? Yoktu. Delil ne? Ne diyor ayette? E, Ona, ben Yeri ve gök kim yarattı? Tamam, Allah. Tamam. Vessa Güneş ve ay kim hizmetine de sundu? Dediniz. ne derler? Allah. Ne derler? <gülüyor> Ne derler? Allah. Bakın adamlara bakın. Soruyorsun. Yeri gök kim yarattı? Güneş ve ay hizmetine kim sundu? Ne derler? Allah, Allah derler. Rabbus te Yeri ve gök terbiye edicisi. sahibi Allah'tır. E peki arkadaşlar o adamlar bu kadar iman etmişler Yani böyle bir darvinizm, ateizm yok bu adamlarda. Bu adamlar niye e, Müslümanlarla kılıç kılıça, gırtlak gırtlak girirler, birbirinin çoluklarıyla, çoluklarıyla savaştılar sebep ne? Karşıdaki adamlar Allah'ı inkar etmiyorlar. Sorun ne, problem ne? allah Teala, Teala'ya ulaşabilmek için ne yapmak? Aracılık. Diyor ki allah Teala bakın ayetlere. Peki allah Teala bu ayetleri niye hatırlatıyor Mekkeli müşriklere?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 edemeyeceğimi inanabilip düşünebiliyorsunuz. Ben eğer bu yedi kat köyün, yedi kat yerin Rabbi olmakta ortak edinmediysen, da bir yardımcı almadıysan, sizin dualarınıza da icabet etmek için aracıya ihtiyacım yok. Zedirtmek için onlara rububiyet ne yapıyor? Sürekli, bakın Mekke'de gelen ayetler hep bu. Hep bunlardan bahsediyor. Anne karnındaki gideninden bahsediyor, meniden bahsediyor, sizi buralardan aldı. Bundan yarattığı, bu şekilde yarattı. Bunları ki biliyorsunuz, kabul ediyorsunuz. Bunları yapanın Allah olduğunu biliyorsunuz. e o zaman ne, lat ne menat ne uzla ney? Onlar kim? Lat, tayetli, Hacı Daraçalı'nda yapan mübarek bir rat. Lat öyle, o, öyle bir. İşte onlara rububiyet tevhidini, Rablığını kabul ettikleri Rablığı anlatarak uluhiyetini ne yapmaya Allah Teala Kabul ettirmeye çalışıyor. Onun için Rububiyet tevhidini kabul etmek aslında uluhiyet tevhidini ne var Gerekli kılar. <gülüyor> Diyor ki Rabbus semavati vel arzi ve ma baynehuma İkisi arasındaki her şeyin Rabbi. Vastabir li ibadetihi Allah'a için ibadette ne olur arkadaşlar? Sabret, sabırlı ol, vastabir. Yani ibadetin sabra ihtiyacı var. Namaz Namaz büyük bir şeydir, ağır bir şeydir illa al sahibi olan Allah'tan korkanlar hariç onların üstündeki insanlar namaz nedir diyor Allah Teala ya şimdi çolabı çıkaracağım abdest aldırsın da soğutacağını gideceksin de münafıklardan ne Allah bahsederken ve <gülüyor> ila namaza kalktıklarında nasıl kalkarlar <gülüyor> tembel kısal keslan ne demek var keslan tembel. tembel keslan demek tembel demek keslan münafıklardan bahsederken diyor ki, namaza kalktıkları zaman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 Bunu açıp camiye gitmek sabır isteyecek bir bir e, Karşılığı da Allah'ın üzerinde yok olacak. İşte Allah-u Teala birliği ki Rab olarak zaten kabul edip ilah olarak da Allah'ın ibadette sabırlı ol. Her تَعْلَمُ لَهُ سَمِيَّ Onun bir adasını, eşini biliyor musun? Yani bizler Allah-u Teala'nın ne isimlerinde, ne sıfatlarında eşinin olmadığını, benzerinin olmadığını ne yapıyoruz? Evet. Biliyoruz. Bazı akılsızlar, bizi tanımayanlar, İmam Ebu Hanife'nin akıdetini bilmeyenler, zannediyorlar ki İmam Ebu Hanife Allah'ın keli var dediği zaman Allah Teala'nın insanın ıksane elinin olduğu gibi el olduğunu ispat ediyor zannediyor. Halbuki İmam Ebu Hanife böyle bir şey. Dememiş. Çünkü Allah Teala'nın ne isminde bir benzeri var, ne de sıfatlarında bir benzeri, benzeri var. <gülüyor> Yine <gülüyor> onun bir eşini biliyor musun? Burada ne var arkadaşlar? isim sıfat dedi var ve Allah Teala'nın mülkiyetinde, rububiyetinde, ulûhiyetinde, isim sıfatlarında, kaza ve kaderinde vermiş olduğu hükümlerde hiçbir eşinin, ortağının, adaşının olmadığı ispatı var. Başka bunu kabul ediyoruz. Yani Allah'ın yine aynı şeyi söyleyelim. Ma'turidilerle şu noktada biriz. ki Allah'ın Allah'ın işitme sıfatı var. Allah ister derken nasıl onu benzetmiyoruz, bir adaşının bir benzeri olmadığını söylüyoruz. Gel kardeşim, bizim tarafımıza ehl tarafına, Ebu Hanife'nin tarafına, onun söylediği gibi Allah iki elde ağır, de. Eğer demezsen ne olur arkadaşlar? Sen Kur'an'a ne yapmış olursun? Tahrif etmiş olursun. Allah'ın dinlemiş olduğu bir ayeti, ne yapmış olsun? Tahrif, Tahrif etmiş olursun. Diyor ki Allah sana وَلَا <gülüyor> نِيَكُنْ O'nun yoktur kufu وَاً أَحَدٍ Kufu, denk. Denk yoktur, ahad. Onun denki yoktur. Deme bak arkadaşlar bu. Burada nefi var. Allah kendinden bir şey <gülüyor> inkar ediyor. Onun denkinin olmaması. Peki bunun aksinin neyle ispat ediyoruz? Yani biz burada Allah Teala'nın nef ettiği bir sıfatı kemal sıfatıyla ispat edeceğiz. Demek ki o uyumaz, uyuklama tutmaz. bunun aksineydi. Hayır, kayımdır. Allah zulmetmez. Bunun aksine arkadaşlar Allah en mükemmel, en kamil adalete sahiptir. Peki buradaki nedir arkadaşlar? وَلَمْ يَكُلْ ahad, onun الْأَحَدِ O, tek. o neyce tektir? İlahlıkta, İlah İlah Rablıkta, İlah isim sıfatlarında, evet biraz bunları ispat ediyoruz. Yoksa tek başına nefretmek şey değil. Şimdi biz dedik ki Mehmet, Mehmet kimseye zulmetmez. Bu onun hakkında övgü müdür? Değildir. Çünkü belki acizliğinden dolayı kimseye dokunmuyor, korkuyor mesela. Ama ne zaman onun hakkında övgü olur? Mehmet nedir? <gülüyor> Adildir. Güçlüdür dediğimiz zaman ona. Tek başına nefret etmek. Ne Latife abi hırsız değildir. Şimdi onun hakkında övgü olur mu? Olmaz. Olmak. Ne zaman övgü olur? <gülüyor> Güvenilir bir adamdır. Ispat ettiğiniz zaman. Yani i̇nsan için bu böyleydi. Allah'ın isim ve sıfatlarında ne var arkadaşlar? <gülüyor> nefret edilen her sıfatın <gülüyor> kamil, zıttı, inanılacak olacak. İspat Diyor ki fala tec'alû lillâhi Allah için ne, neler koşmayın? endad endad eşler bu arkadaşlar Bakara suresi 22 bu ayet ezberliyorsunuz Bakara suresi 21 22 Bakara suresi 21 22 hafta evvelleyen evvelleyen hediyeleriniz var inşallah ayetin başı nasıl arkadaşlar ayetin başı ya Kur'an-ı Kerim'deki diziliş sırasına göre Kur'an-ı Kerim'deki diziliş sırasına göre ilk emir kipi Kur'an-ı Kerim'de gelen yapın, yapın diye gelen ilk emir kipi Bakara Sûreti 21. ayet. Ne arkadaşlar? Ya eyyühen nâ su'budû Ey insanlar Rabbinize <gülüyor> ibadet edin. Bakın ilk emir kipi. Rabbinize ne yapın? İbadet, i̇badet edin. <gülüyor> Rabbukum ellezî kalâgakum ziyaratan ve ellezîne min kablikum sizden önce kimdeni yaratan leallekum tettegûn Umuluk ne abartınız? sıkarsanız Allah Teala şu delilleri getiriyor. Rablik rab olduğunu getiriyor. Ellezi cealalekumul arda firasa. O Allah ki yeryüzünü ne yaptı? Düzen <gülüyor> kıldı. Yani Mekke'lilerimiz şöyle diyor ki siz Allah'ın yeryüzünü düzen kıldığını zaten ne yapıyorsunuz? Kabul ediyorsunuz. Ve sema binaa. Sema ne yaptı? Yedi kat bina etti. Bunu da kabul ediyor musunuz Mekke'liler? Ediyorsunuz. Ve enzele mine sema'in ma'an. Gökyüzünden ne yaptı? Yağmur indirdi, su indirdi. Te ondan çıkardı minnescen ne çıkardı? Bitki çıkardı. ne için bunları? Rız Ne için? Rızık olarak. O halde Allah teala, bir bakın o halde hemen. Fela tejgalu O zaman Allah Teala'ya ya, esled, koşmayın. Bak Allah teala onları nasıl yakaladı? Yani kök bina etmiş. Kabul ediyorsun. Yağmur yağdırmış. Kabul ediyorsun. O halde Rabbine nerede ortak koşma arkadaşlar? Bu ayeti <gülüyor> Rabbinize ortak var koşmayın. Hangi forse ortak var koşmayın? İbadette. Ibadette. i̇badette. Nereden anlıyoruz ibadette olduğunu? Çünkü çünkü onlar bu zaten kabul ediyorlar. Allah'ın yaratıcı olduğunu zaten kabul, ediyor. <gülüyor> kabul ediyorlar. Kabul ettikleri bir şeyde Allah'ına ne yapmak? Ortak koşmayın demez. Onların kabul etmediği ortak koşup öyle şey ne? Evet. Kur'an-ı Kerim'deki ilk yasak da bu. Bakın, inceliğe bakın. İlk emir, ya Allah'a ibadet edin. İlk yasak, Allah'a eşler, evet. koşmayın. Bakara Suresi 21 ve 22. ayet. Diyor ki, yine Bakara Suresi, Ve minemmâs, insanlardan bazıları vardır ki, men yettehizu min dunilleh, Allah'ın dışında edinirler. Endâden. Neyler? İlahlar. Eşkler de bu nehum Onları ne yaparlar? Severler. billah Allah'ı sever gibi ne Severler. Bu neyde şirk deniyor buna arkadaşlar? Şirk neyde şirk, şirk deniyor buna? Mi? Sevgide şirk. Yani sadece şirk, o filmlerde gösterildiği gibi betondan yapılmış bir puta secde etmek değil. Sevgide şirk, korkuda şirk sığınmada şirk, şirk, itaatte şirk, şirk tevekkülde şirk, kalbin şirk. haberleri bunlar. Yani öyle icat ediyor ki insan sadece şirk ne? Ha, Hayır. İnsan bilmeyerek ne yapabilir? Şirke, Şirke düşebilir. Şeydir. Ki aleyhissalatü Selam ne yapıyor? Allah'a. Allah'a ne yapıyor? Sığınıyor. Değil mi? Neyden sunuyor Allah-u Çift koşmak Heh. veya binmeyerekten. Allah'a sığınıyor. Onun için evet Diğer ayet. Ve kul de ki Elhamdülillahillezî lem yettafiz veleden. Çocuk edinmeyen Allah'a hamd olsun. Allah niye çocuk allah arkadaşlar? Çünkü evet. çocuk edinmek nedir? Ona evet. muhtaç olmak demektir. İhtiyaç duymak demektir. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ Allah'ın ne yoktur? Şerik ortalıkta. Hangi konuda? Yaratma konusunda mı? Ha, bu bilmem bir şey zaten. Hangi konuda? İbadet, dualara, izabet etme konusunda. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيْكُنْ فِي Mülkünde. Onda da kabul ediyor. وَلَمْ يَكُنْ Onun ihtiyaçtan dolayı velileri, evliyaları yoktur. Allah Allah'tan evliyaları var mı? Var. Ama allah Teala'nın kendine veli edilmiş olduğu hatta Halil, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a Halil, İbrahim Aleyhisselam'a veli edilmesi, ondan sevmesi, onlara olan ihtiyacından dolayı mı? Hayır, Hayır diyor Allah-u Teala. Ve kebbirhu tekbira. İşte allah Teala ne yap? Büyüttükçe büyüttükçe tekbir etti, tekbir ettin. Ne de yani? Allahu Ekber de. Çünkü onun hiçbir ortağı yok. Çocuğu yok. Bütün sıfatları kemal sıfatları. Elhamdülillah ne demek arkadaşlar? Elhamdülillah Allah'a Allah hamdolsun. Peki Allah'ım hamdolsun ne demek? Layık olduğu kemal sıfatlarıyla, mükemmel sıfatları, sıfatlarıyla sıfatlarıyla Teala'nın o sıfatlarını yapmak? Övmek, zikretmek yani, dille söylemek. Buna ham deniyor. Allah'a hamd Kemal Kemal sıfatlarıyla, o eksiksiz, noksansız, mükemmel sıfatlarıyla zikretme. Bunu atmaya ne deniyor? Hamd deniyor. Yani Allah kayyumdur dediği zaman ne olacak arkadaşlar? Hamd et. Hamd etmiş oluyorsun. Ve ayrıca aslında hamd etmenin içeride bir mana var. O da ne arkadaşlar? allah Teala'yı eksikliklerden tenzih ediyorsun. Onun için elhamdülillah demek mi daha iftal daha faziletlidir? subhanallah demek mi daha faziletlidir? ettirir. Elhamdülillah. Niye? Çünkü elhamdülillah'ta ne var? Hem hamd var. Allah'ı kemal sıfatlarıyla örüyorsun. Hem de eksikliklerden tenzih ediyorsun. Ama subhanallah'ta ne var? Sadece tenzih var. Onun için peygamber aleyhissalatü vesselam diyor? İki kelime vardır, iki kelime, iki kelime vardır. Arkadaşlar bunları öğrenin, bunlar fırsat. Fırsat. İki kelime vardır, dilde çok hafiftir diyor, dilde hafif. Söylemesi çok hafif. <gülüyor> Nizanda ağır Allah-u Teala'ya selimli. Nedir arkadaşlar sonunda? Subhanallah <gülüyor> ve bihamdihi. <gülüyor> subhanallahil azim. Bakın, subhanallah ve bihamdihi, subhanallahil azim. Bunu dersen dilde çok hafif, terazide çok ağır. Terazide çok ağır arkadaşlar. söyle. hem tesbih var hem <gülüyor> hamd <hem, gülüyor> var. Diğer ayette يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ Yerdeki ve gökteki her şey Allah-u ne var? <gülüyor> tesbih eder. Nasıl tesbih eder? Ya lisanı, lisanıyla ya da lisan haliyle. Ne diyor ayette Allah-u Teala? وَاِنْ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِ رَبِّهِ yani her şey Rabbini ne yapar arkadaşlar? tespih eder. Ama siz diyor onun tesbihini ne yapamazsınız? Anlayamazsınız. Şimdi bu bardak Allah tespih ediyor mu? Ediyor. Biz anlıyor muyuz? Buna ne dönüyor? Haliyle tesbih. Bu allah Teala haliyle tespih ediyor. Ama insan diyor. Subhanallah dediğim zaman ne demek Subhanallah allah Teala tüm eksikliklerden ne yaparım? Tenzih ederim. Ne demek tenzih ederim? Uzak tutarım. Ne demek eksiklik çocuğu yoktur uyumaz, uyku tutmaz. Bunların hısımlığıyla birlikte. Ne yapıyorsun? Bunları hep Allah'tan ediyorsun. Yani Subhanallah demek bu. Subhanallah. Böyle içinde şimşekler çakması lazım Subhanallah'ın zamanı. Elhamdülillah dediğin zaman aynı şekilde. Tamam? Eğer çakmıyorsa zaten insanların çakmaması için ne yapıyor? Çaktıracak araçlar. Aramaya çalışıyor. Bana dediğim, sizde bir şey varsa, her bir şeytan ne yapıyor ola ya? bire? Şirki pompalıyor. Dikkat etmek lazım. Evet, kontak anahtarları yoktan şey yapıyorlar. <gülüyor> Diyor ki... telleri de ediyoruz. Lehu'l mulku mülk Allah'ındır. Mutlak mülk. Yoksa yeryüzünde herkesin bir mülkiyeti var mı? Var. Ne demek? Bu, e, bu arada kimin diyorsun? Ne diyorsun? <gülüyor> Senin. Ama bu mutlak mülk mi? Ne demek mutlak mülk? Yani hiç zahil olmayacak, hiç kaybolmayacak mülk değil. Çünkü sana ya satacaksın, ya sen öleceksin, gideceksin. Ama allah Teala'nın mülkü... Özel, Onun için Allah sana Fatiha'yı okurken ne diyoruz? <gülüyor> Maliki yevmiddin Elhamdülillahi Rabbil alemin Ar-Rahmanirrahim Maliki yevmiddin Ne demek Maliki yevmiddin? <gülüyor> <Din, din> gününün <gülüyor> sahibi. Şimdi normalde Allah dünyanın da sahibi değil mi? <gülüyor> Ama ne din gününün sahibi dedi? Çünkü dünyada malik yani sahip olduğunu iddia edenler Var. Sadece ev arabası falan ben değil. Benim. Silahım ne diyor ben. Al, öbür tarafta din gününde yani, hesap gününde öyle iddia edecek babayık var mı? Evet. Yok. Ve lehu'l hamdu. İşte bu yüzden bütün mülk onun olduğu için. Yedi kat tema ve yer onun olduğu için hamd onadır. <gülüyor> Hamdı o hak eder. <gülüyor> <gülüyor> elhamdülillah demek. Ve <gülüyor> elhamdülillah Ey Allah'ım seni bütün mükemmel sıfatlarımla ne yapıyorum? Anıyorum. Ve o şeyin kadir, O her şeye kadir, kadir O her şeye kadirdir. Bununla ilgili haftaya bir şüphe söyleyecek O şüphenin cevabını inşallah size vereceğiz. Şimdi şüpheyi açmayalım. Bir hafta boyunca şeytan büyütürmek de <gülüyor> Haftaya ne kadar <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ölürsün. O şüpheyle <gülüyor> geldiğinde inşallahın <gülüyor> önünde. Onun şüpheyi haftaya açıp haftaya cevabını vereceğiz inşallah. <gülüyor> Diğer ayak tebaarek eline zelen furkanı ala abdihi. Abdine yani Abdikim onun kulu yani Rasuline furkanı indiren Allah ne mübarekdir? Hayrına ne oldu? Liyekun el il alemine nedir? Bu Kur'anı niye indir Allah talakulma? Alemle ne olsun nedir? Ne demek nedir? Uyarıcı uyarıcı. Şimdi Kur'an okumuyoruz ki okumayı bilmiyoruz ki nasıl uyarıcı olacak bize? Yani Müslümanız diyoruz. Elhamdülillah Müslümanım. En müslümanlık da bizim memlekette var diyoruz. Hiçbir yere demir. Ama kur'an çıkıp okuyacak, Önce okumayı bilmiyoruz. Okusak bile onu anlamaya ne yapmıyoruz? Uğraşmıyoruz. E nasıl bize uyarız yani Kur'an-ı Kerim? Onun için kendimizi Kur'an-ı Kerim'in uyaracağını insan seviyesine yapmamız lazım? Yükseltmemiz lazım. Ellezî lehu mülkü <gülüyor> semâvâti vel ard Semâvâtin ve arzın mülkü kime aittir? Allah'a aittir. Ve lem yettehiz veleden Allah çocuk edilmemiştir. Ve lem yekullehu şerik fil mülk. Mülkünde de onun bir ortağı yoktur. Ve halaka kulle şey, kulle şey. O her şeyi ne evet. O yaratmıştır. Fakat derahu takdira ve her şeyi takdir edip düzene koymuştur. Arkadaşlar güneşi gördünüz mü? da yıldan bu yana geç kaldığını veya da bugün doğmuyorum dediğini Öyle bir şey yok değil mi? İnek. Dedim ama bunu sütlenmiyorum kardeşin. <gülüyor> diye bir şey yok, değil mi? Çünkü Allah her şeyi ne yapmış? Takdir etmiş. Bunu niye söylüyoruz? O halde bunu takdir eden ilaha ne yapma? Ortaklar. Koşma. Yani. Her yol nereye çıkıyor sonuçta? Uluhiyet tefidine çıkıyor bu manada. Allah'ın ibadette birlenmesine çıkıyor. Yoksa Harun Yahya gibi sabahtan akşama kadar kitapları bas bas Allah vardır de ama sonucunda eee neye vardık bunlar? Sonuç Yok sonuç yani Allah var tam bu, bu noktaya kadar zaten Ebu Ceylin de Ebu Ceylin de bugünün teknolojiye teknolojisiyle olursa başına başını belki biraz araştırmaya yap aynı şeyleri o da ne ama benzer şeyleri zaten söyle önemli olan buradan bunu kabul ettikten sonra bunun ötesine gitmek o da ibadetler yapmamak, Allah'a ortak olsun dilemek diğer mevzede madda Allah Allah çocuk edinmedi. وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهِ Onunla beraber başka bir ilah yoktur. اِذَنْ başka bir ilah olsaydı, şahit başka bir ilah olsaydı, لَذَهَبَ كُلُّ ilahin بِمَا خَلَقٍ Her ilah yarattığı ayrı bir yere giderdi diyor. Şükür siz Allah-u Teala akli bir örnek veriyor. Allah'tan başka ilah yoktur. Şahit olsaydı, kendi yarattığı bir köşeye çekilirdi diyor. Şimdi bu akli deliline göre arkadaşlar bakın, allah Teala yeryüzünde sadece bir tane ilahın, bir tane yaratıcının olduğunu ispat ediyor. Nasıl? O da şöyle. Varsayacak ki yeryüzünde iki tane ilah var. Yeryüzünde iki tane ilah var. Bunlar ne olacak arkadaşlar? Bunun yarattıkları var ve bunun yarattıkları var. Her biri kendi yarattığı ile bir köşe ne olacak? Çekilecek. Sonra bunlar birbirine ne yapmaya çalışacaklar? Üstün gelmeye çalışacaklar. Şayet ikisi de birbirine üstün gelemezse ikisinde ne olmuş olur o zaman? Devamı aciz olmuş olur ilah olmaz çünkü aciz olur. Şayet birisi diğerinin üstünlüğüne gelirse ne olmuş olur? Üstün gelen ilah olmuş olur. Yani sonuçta yeryüzünde ne olmak zorunda arkadaşlar? Tek bir ilah olmak zorunda. Allah da diyor ki, Allah diyor ilah e, e, e, Allah'ın lara bir ilah yoktur. Şayet olsaydı lezerbe kullu ilahim bir halak. Her ilah yarattığıyla bir kenara çekilir. Ve la ala ba'dhum ala ba'd. bana arkadaşlar üstünlük kurmaya çalışırlardı. O iki ilah. Allah yani Allah'ın mantıken aklen iki tane ilahın ne yapıyor asası? Olabilmesini sürütüyor. Çünkü aklen iki ilah olsaydı ya birbirine üstün gelmeye çalışıp sarkışacak var, <gülüyor> ya galip gelemeyecek, ikisi de kenara çekilecek, ikisi de aciz olacak, içi de ilahlığa gelecek, Ya da, da bir üstün gelecek, o üstün gelen ilah olacak. Sonuçta tane fazla ilah olması mümkün değil, mümkün değil imkansız. De subhanallahi amma Allah Teala onu vasfetten vasfedilebilen o sıfatları vasıflarından uzaktır. Mesela Yahudiler diyor ki Uzeyr Allah'ın olur. Allah, Allah Teala'nın ispat ettiler onlar. Evet. Çocuk, evladım. Tabii Yahudilerin bir bir kısmı Hristiyanlar öyle arkadaşlar. İsa Allah'ın Allah, ın. Allah ın, ne yaptı? Çocuk? çocuk ispat ettiler. İşte Allah bunlarda nedir? Hı hı. Diğer bir ayette alimul Allah gayb ve şahit yani gözüken şeylerin nedir? Alimidir. O bilir. Başka bir ayette ne diyor? cin suresinde. Vela yul vela kimseye göstermez. İlla men Razı olmuştu rasulleri müstesna. Razı olup hoşnut olduğu rasulleri müstesna O da ne açarsak olan şeylerle. Yani Peygamber aleyhissalatu vesselam Hanımının if kadisesi, hanımına iftira atılıyor. Değerinin altında gerdanlık. Gayet iki ayrıdır arkadaşlar. Bir zamansal gayet mesela gelecek. Yarın ne olduğunu biliyor musun Ahmet? Bilmiyorsun. Ne kadar para kazanacaksın, kiminle evlenir yok. Bir de mekan gayı var. Mekan gayı. Şimdi siz yüz kilometre üstüdeki şeyi ne yapamıyoruz? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Bu da bizim için gayet. Peygamber aleyhisselatü mesela mekansal gayet. Yani devesinin altında gerdanlık var. Bu gaybi dahi Allah bildirmediği ne yapamıyor? Bilemiyor. Aa bugün ne var arkadaşlar? Bu gayb ilmine ulaşabilen, bu <gülüyor> iddia eden şeyhler <gülüyor> var. Bunu onlar öyle iddia ediyor. Teala <gülüyor> Allah onların ortak koştukları şeyden nedir? Üstündür, münezzehtir. Diğer bir ayet sonundan bir de geldiğimiz. <gülüyor> Allah için örnekler vermeyin. Kendi kafanızdan Allah için örnekler vermeyin. Allah'ın adına konuştuğunuz zaman, konuştuğunuz Kaynak delil ne olsun arkadaşlar? Kur'an ve sünnet olsun. İnnallâhi âlemûn entum lâ te'alemûn. Allah bilir, siz bilmezsiniz. Siz ilminiz, siz acitsiniz. Böyle onların delikleri gibi, hayattayken kırımdaki kılıç öldükten sonra, kınından çıkmış kılıç değilsiniz yani, öyle bir şey yok. Pusallan taşına koyuyorlar, oradan buradan bir pislik çıkarsa pamuğuna tıkıyorlar, toprağa gömüyorlar,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 Ayak kesebilirsin. Tıkır tıkır gidecekler. Artık arkalarından bağırır mısın? Sağırır mısın? Ne dersin? Herkes bunu ne arkadaşlar? gözüne getirsin. Düşünsün. Ona göre ayağını denk alsın. Son ayetimiz arkadaşlar. Bu ayeti de ezberliyorsunuz. Araf suresi 33. Araf suresi 33. Rabbim diyor. Peygamberimiz diyor. Dayafe, rabbim şu şeyleri haram kıldı. Kul, <Gül> inna ma harra ma Rabbi, <Gül> Rabbim kutsa şeyram kıldı. El fawaisha, zina, livata ve her şeyi fuşiatı bir haram kıldı. <gül> <gülüyor> Maaza haram inna wa maabatan gözüken ve gizli kalan, bunlar haram. Wal isme günah işlemeyi. Wal baghiyah bi hak, haksız yere <Gül> saldırma, insanlara <ne> yapma, <Gül> öldürme, saldırma. Bunu haksız yere derken insanları haklı yere öldürmek yok arkadaşlar. O da değil. Yani bunu her öldürme ve yani bu manada insanlara saldırma zaten nedir? Haklıdır yani. Yani haklı yere saldırma, haklı yere şey yoktu. Ve Allah neye yalan kıldı? Ve en billah Allah'a ortak koşmayı. Ma'lem yünezzil bi' sultana Allah'ın delil, hakkında delil indirmediği, size bir hüccet, delil göstermediği konularda Allah'a ortak koşmanızı. Bu da şu şubanada değil yani. Bazı konular var ki Allah bize ama kendisine ortak koşmanı ne yapmış? Hücreti değil. Bu da nedir? Her şirkin, Allah'a koşulan her şirkin bir delili olamaz, yoktur. Yani şirkin delili olmaz. Olur mu? Şirkin delili olsa olsa nedir arkadaşlar? Akıl. Akıl değil. <gülüyor> ve en tekülu Allah'ın maalete aleminiz ve en tekülu konuşmanız, söylemeniz alallah, Allah hakkında maalete aleminin bilmediğini söyledi. Bu, bu diyor ki alimler şikten günahı, daha büyük olan bir, bir günahta var ki o da nedir arkadaşlar Allah adına bilmediğin konularda yapmak, konuşmak. Zira zaten bu da seni neye götürür? Şikye götürür.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 Allah diyor ki arşımın üzerine istiva ettim. Kur'an-ı Kerim'de yedi yerde diyor. Bunun haftaya bunun tavsiliyle, ayrıntısıyla alacak. Hı -hı. Arşıma istiva ettim diyor. Er-Rahman alel arş istiva. Rahman arşına istiva etti diyor. Bunu inkar ediyorsun. Efendim o zaman ne yapmış olursun arkadaşlar? Allah'a bilmediğin şeyi Allah adına konuşmuş diyorsun. Bu ayete girmiş oluyorsun. Onun için arkadaşlar çok tehlikeli bir durum. İnsan Rabbi hakkında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 Subhanak Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa enta estaghfiruka ve atubu ilayk Sallallahu aleyhi ve barik ve barak ala abdika ve nabiyyihi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem